وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوهُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. HEMEN hatırlayamadım. HOŞGÖRÜN cenab HAK e, Bakara suresi 30. ayette biz yeryüzünde halife kılmak istediğimizde e, melekler sen yeryüzünde fitne çıkartacak ve fesada e, ulaşacak varlık mı yaratacaksın diye sordular. Cenab-ı Hak da ben sizin bilmediğinizi bilirim diye cevap verdi. Bu konuda Hz. Adem'le ilgili hususları değil, Adem ve onun oğullarının yeryüzünde halifeliği konusunda Allah'ın istediği bir yönetimi tatbik etme e, hilafet e, müessesesini oluşturma konusunda konusunda e, Cuma hutbesini değerlendirmeye çalışacağım. Çünkü 3 Mart yani dün e, 1924-3 Mart hilafetin kaldırılmasının bir yıl dönümü. Maalesef hala törenlerle hilafetin kaldırılması e, gündeme getirildi. Bu konularda değerlendirmeler yapmak yeniden İslam devletini başında halifesi olan bir ümmeti oluşturmak için nasıl tavır takınmamız ve tarihi bu durumları nasıl değerlendirmemiz icap ettiğini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İslam'ın hiçbir kurumu sadece belirli zamanlarda yaşanıp bir daha hayata dönmeyecek ceset değildir. Yine hiçbir esası insanları fikir ve hayal dünyasında gezintiye çıkaran, felsefi ütopya şeklinde kabul edilemez. İslam her şeyiyle bir hayat nizamıdır. Evrenseldir. Her coğrafyada ve her zaman diliminde tatbik edilecek bir yapıdadır. İslam devleti de, halifelik de tarihi bir kurum olarak ne kadar cazip ve muhteşem olursa olsun, bugünkü ve yarınki insana vereceği Fazla bir şey yoktur diyen kimse İslam'ı anlamamış demektir. Hilafet Resulullah'ın ahirete irtihalinden ta 1924 yılına kadar tam 1293 yıl Müslümanları kendi etrafında toplayan mıknatıslı bir sancak olmuştur ve daha nice yıllar inşallah aynı görevi üstlenecektir. Cahiliye egemenliklerini tarihte defalarca çöpe atarak mazlumları kurtaran Risalet ve son Rasulden sonra da Hilafet Kurumu, modern cahiliye zulmü altında kıvranan dünya için yegane alternatiftir. Batı uygarlığı adındaki ihtiyar cadının maskesi düşmekte, sırıtan makyajı arkasındaki çirkin suratı kendi aşıkları tarafından bile görülebilmektedir. Batı'nın artık insanlara sunacağı hiçbir mesaj kalmamıştır. Sadece gözyaşı ve kan getirmiştir bütün dünyaya. Kendi gayrimeşru çocuğu komünizm karşısında bile kaç defa köşeye sıkıştırılıp başındaki hakeme sayı saydıran yapay hormonlarla beslenip yasak domping ilaçlarıyla maça çıkan bu şikeci batılı boksör gerçek rakibiyle karşılaşmaktan korktuğu için onun ringe çıkamayacağına sarhoş ettiği seyircileri inandırmak istiyor. Batı'nın kanlı makasıyla lime lime doğranıp 46 parçaya ayrılmış güzelim kumaşın hiç kesilmemiş gibi birleştirilmesinin kolay olmadığının elbette farkındayız. Ama ihtiyar ninelerimiz, yaşlı annelerimiz yaklaşık bu sayıdaki kumaş parçalarını birleştirerek nasıl güzel seccade oluştururdu eskiler bilirler. Yeter ki kumaş sağlam olsun. Terzi ustaysa, o parçaları birleştirmesini becerir. İş, terzilerin yetişmesinde. Kendi önündeki kesik parçaları, kullanışlı güzel elbiseye çevirmesini bilen terziler, içlerinden birini terzi başı olarak seçecekler. Çok da zor değil hani. Üç tane sıfırın önüne bir getirildiği zaman o sıfırları nasıl bin yapar, işte onun gibi bir bereket görülecektir. Önünde imamı olan toplumlarda. O zaman inleyen nameler coşan şarkılara dönüşecek, işinin ehli orkestra şefinin yönetiminde. Söndürülüp 80 senedir yakılmayan lambanın düğmesini açmak gibi bir şey. Karanlıkta düğmenin yerini bulmaktır önemli olan. Bunun içinde kafa gözüyle birlikte gönül gözü açık olanlara iş düşecektir. Sevgili Müslümanlar, Katolikleri Papa, Ortodoksları Patrik, Yahudileri Hahan başı topluyor, temsil ediyor, yönlendiriyor. Bir tek İslam alemi başsız. Hem de dinleri üç kişinin bile yolculukta dahi içlerinden birini lider seçmelerini emrettiği halde, Lidersiz, halifesiz, başıboş ümmet, başsız ceset gibidir. Önce ümmet içinde hayra davet eden, emri bil maruf ve nehyanil münker yapan özel ümmet çıkacak, onlar yolu açacak, sonra ümmet, ümmet bilinci ve sorumluluğunu kuşanacak. Müslümanlar tek ümmet, yani evrensel bir aile olduklarını birbirleriyle ilişkilerinde ispatlayacaklar. Müslümanlara, böl-parçala-yut taktiğiyle tavır alanlar Birleşmiş Milletler semsiyesine ihtiyaç duyuyorlar. Avrupa Birliği'ni tek devlet çatısı haline dönüştürüyor, her vesileyle müttefik ve koalisyon ortakları arıyorlar. Müslümanların hilafet konusunu gündeme getirmelerine ise cız diyorlar. Müslümanlar dünyaya Müslümanca nizam vermeyi düşünmesinler diye Amerika'nın başı çekerek Türkiye modelini de yer yer örnek göstererek yön verdiği Büyük Orta Doğu projeleri gündeme getiriliyor ama nasıl gündeme getirildiğini Suriye örneğinde çok iyi görüyoruz. Ve çare olarak da yeni Osmanlı tartışmaları gündeme geliyor. Hasta adamın son dönemlerindeki Jön Türklere yani Osmanlılara nazire olarak. Amerika 11 Eylül'den sonra daha belirginleşen tavrı ve kendi başı bir zamanlar başı olan e, Bush'un ifadesiyle Bushoğlu Bush'un ifadesiyle Haçlı Seferlerini tekrar başlattı. Yeni dünya düzeni yani düzensizliği projesini uygulamak için. Ortadoğu'nun işgalini her alana yaymaya çalıştı. Sadece toprakları işgal etmedi. Gönüllerimizi okullarımızı, sokaklarımızı, yönetimlerimizi de işgal etti. Bir yandan da stratejik destek için İslami hareketlere karşı ılımlı İslam, yumuşatılmış İslam, resmi düzene uygun İslam, devletsiz İslam, lası olmayan, her şeyle uzlaşan, herkesi hoş gören İslam şeklinde içi boşaltılmış ve Amerikanlaştırılmış İslamlar pazarlamaya çalıştı kuklaları eliyle paranın dini imanı olmaz, din devlete karışmaz, laiklik ve demokrasi İslam'la çatışmaz gibi sloganlar Amerikancı İslam'ın tabii ki bu Allah'ın istediği gerçek anlamdaki İslam değildir, muharref bir dindir. Gerçek İslam'ı yok etmesi için kukla yönetici ve yönlendiricilerini bu sloganlarla seferber ediyor. Savaşlardan, işgallerden çok daha tehlikeli bir durumdur. Müslümanım diyen etkin güçler tarafından e, dinin tahrifi, hakla batılın karıştırılıp hak diye sorulması, Halifeliğin kaldırılması mevzuunda önce ifade edelim ki Atatürk 1924 yılında halifeliği kaldırılmazdan kaldırmazdan önce halifelik daha ashabın bir kısmının hayatta olduğu bir zamanda gerçek anlamıyla kaldırılmıştı. 4 Raşit Halife döneminden sonra Muaviye tarafından kaldırıldı, yerine ısırıcı krallık ihdası edildi. Artık ümmet kendi içinden yöneticiliğe en uygun kişiyi seçme hakkından mahrum bırakılıyor. Kılıç zoruyla devlet başkanı olan yöneticinin oğlu isterse zalim ve içkici biri olsun o yönetici oluyor. Halife unvanını da dini istismar ve Müslüman halkı yanına çekmek için kullanmaktan çekinmiyordu. Halifenin sadece adı ve şekli vardı, sıfatları ve kendisi yoktu. Selçuklu ve Osmanlı Devletleri'nin halife ile ilişkisine baktığımızda halifeyi önemsemedikleri, onunla ilişkiye girmedikleri, ona beyat ve itaat etmedikleri, halk tabiriyle onu takmadıkları rahatlıkla söylenebilir. Halife uğrunda mı savaşılır, halifeye karşı mı savaşılır? Osmanlı halife uğrunda değil, halifeye karşı savaşmış, 1517 yılında kılıç gücüyle halifeliği ele geçirmiştir. Ama Yavuz'la birlikte Osmanlı padişahları kendilerini halife gibi görmemişler, halife yerine Sultan, Hakan gibi ünvanları tercih etmişlerdir. Halifelik Yavuz'dan önce de sonra da sembolik bir değerden öteye bir fonksiyon icra etmiyordu. Osmanlı padişahlarının tüm müminlerin halifesi olarak Osmanlı toprakları dışındaki Müslümanların da ihtiyaçlarını karşılama ve ümmet bütünlüğünü sağlamaya çalışma gibi endişeleri yoktu. Onlar sultan ibn-i sultan, ulu hakan idiler. İmam, emirül müminin, halife-i müslimin değildiler. Zaten hadis rivayetinde bu konu gündeme getirilir. Muaviye ile birlikte hilafetin değil, saltanatın hüküm süreceği Hadis rivayetinden rahatlıkla anlaşılır. Benden sonra buyuruyor Resul-ü Ekrem hadis rivayetinde benden sonra hilafet veya diğer bir rivayette nebevi hilafet 30 yıldır. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve Hasan'ın 6 aylık hilafetini topladığınızda 30 yıl yapar. Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi ve Ahmet İbni Anbel rivayet ederler. Bu hadisin diğer bir varyantı da vardır. Orada ısırıcı krallıktan bahsedilir. Yani zalim saltanat konusunu da içerir. Huzeyfe anlatır. Der ki, Resulullah şöyle buyurdu. Nübüvvet içinizde Allah'ın dilediği kadar devam eder. Sonra dilediği zaman Allah onu ortadan kaldırır. Sonra nübüvvet sisteminde bir hilafet olacaktır. Bu da Allah'ın dilediği kadar devam eder. Ardından Allah onu da dilediği zaman ortadan kaldırır. Sonra ısırıcı bir saltanat olur. ısırıcı krallık. O da Allah'ın dilediği kadar devam eder. Sonra Allah dilediğinde onu ortadan kaldırır. Daha sonra daha ceberrut bir saltanat olur. O da Allah'ın dilediği kadar devam eder. Ardından Allah'ın dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra nübüvvet sisteminde bir hilafet olur Ahmet İbni Anbel'in rivayet ettiği bir hadistir bu bu rivayeti merkeze alırsak dört halife döneminden sonra ısırıcı bir padişahlık oluşmuş Osmanlı'dan sonra ise daha katlar daha zalim yani ceberut bir yönetim iş başına geçmiştir bu zalim yönetimin layık Kemalist rejimin inşallah sonu yakındır İnşallah nübüvvet sisteminde bir hilafet yani İslam devleti bizi kuşatacaktır. Şurası unutulmamalıdır ki hilafet önce ona hilafet için önce ona layık bir ümmet oluşması gerekmektedir. Ümmet olmak için de önce cemaat olunmalıdır. Cemaat olmak için de tevhidi ve vahdeti merkeze alan mü mümin muvahit bir şahsiyet oluşmalıdır. Biz bu Hadis rivayetinde müjdelenen nübüvvet sistemindeki hilafeti, İslam devletini yeniden oluşturmak için canla başla çalışmak, uğraşmak zorundayız. Kamil manasıyla halifeliğin yani İslam devletinin ihyası demek, dünya İslam devleti demektir. Müslümanların birbirleriyle kardeş olduklarını kavraması demektir. Aynı coğrafyada yaşayan, aynı ülkenin, aynı mezhebin insanlarının bile bin bir gruba ayrıldığı bir ortamdan kurtulup tüm dünya müslümanlarının tevhid ekseninde birleşmesi demek. Irkçılıktan, ulusçuluk yani yanlış tabiriyle milliyetçilikten, ulus devlet anlayışından ümmetçiliğe geçiş, vatandaşlık anlayışından Allah'a kulluk şuuruna hicret demektir. İslam sadece toplumun anladığı anlamda bir din değil, aynı zamanda sosyal bir nizamdır da. İslam Devleti veya Hilafet adı verilen bu nizam 1924'lere kadar eksiğiyle aksaıyla yaşandı. Yine daha güzeliyle asr-ı saadet örneğiyle yaşanabilir. Dünya teknoloji ve özellikle iletişim araçlarıyla şimdi çok küçüldü. Daha kolay uygulanabilir. Çok uluslu, çok katılımlı, çok ve zengin kültürlü tek halifenin ya da Hilafet Komisyonu'nun şura ile ve Allah'ın indirdiği gerçek adalet ilkeleriyle yönettiği bir büyük İslam devleti. Bakın Avrupa ülkeleri bile tek devlet olduğu oluyor. Avrupa Birliği. İslam Birliği niye olmasın? Ama ona gidecek yolları Müslümanlar kendi elleriyle tıkar, birbirlerini tekfir eder, birbirlerini kafirlerden daha fazla düşmanmış gibi tavır takınırlarsa, herhalde kaybedenler önce kendileri olur. Düşünebiliyor musunuz? 2 milyar nüfuslu, 46 ulus devletin birleşmesinden oluşmuş başında halifesi olan bir dünya İslam devleti. Rüyası bile insanı mutlu ediyor. Hayaline bile can kurban. Dünyanın dörtte birini kaplayan coğrafyası yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle petrolü doğalgazıyla ve genç nüfusuyla bir dünya İslam devleti. Böyle bir gücün karşısında kim durabilir? Global zulüm, ABD adlı vahşi kovboy ve İsrail adlı haydutlar çetesi böyle bir güç karşısında ne yapabilir? Böyle bir yapının ekonomisini dünyaya verdiği huzuru, insanlığı, medeniyeti düşünün. Evet, umudu, hedefi, ideali olmayan kimse, dava adamı olamaz. Davası olmayan, eyyamcı tip, reel politik oltalarına takılan tavizci, günlük işler arasında kaybolan ve yozlaşmaya, olumsuz değişime açık, sürüleşmeye aday, boş vermişlerden oluşur dava adamı olmayan insanlar. Böyle kimselerin bırakın mensup olduğunu düşündüğü din ve davaya, kendine bile faydası olmayacak. Bunlar olsa olsa, evlilik yarışmaları, popstar yarışmaları veya e, filanların eğlencelerine katılabilir. Biraz yaşlıysa o programlara seyirci ve se seçici olarak takılabilir. Müslümanın hedefi, ideali büyük olmalı. Hele bizim nesil gibi yenilgileri, kayıpları büyük ise. Müslüman sadece bulunduğu ülkede değil, tüm yeryüzünde halife olmak üzere yaratılmış, tüm yeryüzünden fitneyi, zulmü ve en büyük zulüm olan şirki kaldırmaya çalışmakla yükümlüdür. Müslümanların tüm yeryüzünde halife olduğu ve hakimiyet anlamında bu halifeliği uygulama imkanına kavuşmak için iman ve ameli salihle ilgili tüm görevlerini yerine getirmesi, sadece Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi şirk koşmaması gerektiği, Kur'an'ın önemli mesajlarındandır. Hilafet, halifelik İslam devleti derken Emevi, Abbasi, Fatimi, Selçuklu veya Osmanlı tipi saltanatçı ve nakıs hilafeti değil, Hulefai Raşidin yani dost doğru yolda olan dört halife tarzı hilafeti kastettiğimizi elbette belirtmek zorundayız. Hilafet, İslam birliği, daha doğrusu Müslümanlar birliği demektir. İdeal olan tek devlet, tek lider anlayışının hayata geçmesi olmakla birlikte, geçiş döneminde hatta kalıcı olarak bu teklik olmazsa olmaz değildir. Önemli olan tek güç olmak, hedef birliği içinde organize olabilmektir. Bu kolektif şeklinde federatif biçimde de olabilir. Önemli olan, beyat denilen özel bir seçim usulüyle iş başına gelip, şura prensibini ihmal etmeden, insanlara tek adalet ölçüsü olan Allah'ın indirdiğiyle hükmetmektir. Hilafet düşüncesi artık bir daha hayata geçemeyecek hayali bir düşünce değildir. Kainatı, içindekileri ve yaratıkların işleyiş kanunlarını yaratan zatın kitabı olan Kur'an'ın projeleri hayata geçirilebilecek projeler kurtuluş reçeteleridir. Hiçbiri ütopik ve ayağa yere basmayan uçuk teori ya da artık devre geçmiş eskinin değeri değildir. Miladi 7. asrın başlarında medeniyet ve dünyevi etkinlikten uzak bir yörede yükselen nebevi mesaj, o devirde hemen hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği en büyük devrim ve en güzel toplumsal değişimi çok kısa bir zamanda gerçekleştirmedi mi? Bırakın Allah'ın yardım vaat ettiği Kur'ani projelerin hayata geçirilmesini, kafirlerin bile planlı ve gayretli çalışmalarıyla 20. asrın başlarında, Çoğu Yahudinin dahi hayal edemediği bir vampir devlet, asrın ilk yarısı bitmeden Orta Doğu'nun kalbine saplanmış hançer şeklinde ortaya çıkmadı mı? Birbirleriyle aynı asırda iki defa dünya savaşı veren Avrupa ülkeleri, savaşın üzerinden 60 sene geçmeden tek devlete doğru hızla gitmedi mi? Avrupa Birliği'nin bugünkü şeklini savaş sonrasında yani 50-60 sene önce hayal eden kaç kişi çıkardı? Sahi, çeyrek asır önce İran'da ne oldu, nasıl oldu bir devrim, sonra nasıl Suriye bataklığında o da can çekişme durumuna girdi. İşte kimlerin hayal bile edemediğini, kimler nasıl gerçekleştirdi. Örneği direkt konumuzla ilgili verelim. 1900'lerin başında halifeliğin kaldırılıp yeni bir, diriliş, yeni bir dirilişe kadar tümüyle tarihe terk edileceğini kaç kişi hayal edip dillendirebiliyordu dersiniz. Okullarda okutulan tarihe bakarsanız, Yavuz'un Mısır'a gidip Müslümanlarla savaşarak kılıç zoruyla hilafeti Osmanlılara getirmesi de, bir Osmanlı paşasının eline fırsat geçtiği ilk anda meclisten kanun çıkartarak dünya Müslümanlarının sosyal ve siyasal liderliğini, böylesine önemli bir gücü tarihe gömmesi de, her ikisi de zafer olarak anlatılır. Hilafeti almak da, hilafeti lağvetmek de zafer olarak tarih kitaplarında anlatılır. Her ikisi de devrimdir. Okullardaki kava çıkan balığın anlatıldığı tarih kitaplarında. Her ikisi de Yavuzluktur. Yavuzluktur da peki Yavuz hırsız kimdir? Orası meçhul. Hilafet bir hayal değil. Kur'anî bir gerçekliktir. Kur'an, bizim yeryüzünün halifesi olmak için yaratıldığımızı vurguladığını hepimiz biliyoruz. Allah'ın takdir ve dilemesi, yeryüzünde küçük düşürülenlere, müstazaflara, lütufta bulunup, onları önderler yapmak, varisler kılmaktır. Allah'ın takdiri, sünneti. Kasas Suresi 5. Ayet. İman edip salih ameller işleyenleri, tüm yeryüzünde güç ve iktidar sahibi olarak etkin şekilde halife yapmak Allah'ın vaadidir. Nur suresi 55. ayette vurgulandığı gibi. Hilafetin gerçekleşeceğine dünya İslam devletine inanmamak, belki de Allah'ın vaadine inanmamakla eşdeğerde tutulabilir. Liyakat kesbedenlere bir meyvedir devlet ve hilafet. Mekke'de çalışıp gayret eden ve şirkin her çeşidini terk edip sadece Allah'a kulluk edenlere Medine'de devlet kapısının kendiliğinden Allah'ın lütfu ve meyvesi olarak hiç silah kullanılmadan açılı verdiği gibi daha 5-10 sene önce Yasirlere, Sümeyyelere sorsanız hayal bile edilecek şey değildi bu. Hedefler önce hayal edilir, sonra ideal haline gelir, daha sonra da gerçek olur. Eğer gerekli çaba gösterilirse. Küresel sömürüye, çağdaş Haçlı Seferlerine Yönlendirilen birleşmiş milletlere, tek devlet haline gelen Avrupa Birliği'ne ve organize ittifaklara karşı Müslümanların ayrı ayrı küçük ulusal devletler halinde, özellikle onlara hayran kukla yöneticiler başlarındayken dayanmaları, şimdiki sınırlı özgürlüklerini bile korumaları, şimdiki sınırları bile muhafaza etmeleri artık mümkün gözükmüyor. Örnek aramaya gerek var mı? Bosna. Çeçenistan, Afganistan ve Harabe'ye dönmüş Suriye. Ve sıra kimlerde? Yarın Batılıların küçük bir karar vermesiyle kimlerde düşünülebilir? Sıra bize gelecek diyenler bilsin ki biz ümmetiz ve sıra zaten bize çoktan gelmiş. İslam alemi için özellikle yarınki birleşmiş küfür cephesine karşı hilafetten yani İslami bir devletten başka bir çözüm söz konusu değildir. Tabii onların içinde eriyip yok olmayı, onlardan birine dönüşmeyi çözüm görmüyorsak bu gerekçelerle Avrupa Birliği'ne katılmaya ve onların içinde erimeye karşı çıkan kaç Müslüman kaldı orası da ayrı bir problem. Hilafet demek, İslam devleti demek, Laiklik, demokrasi ve muhafazakarlık gibi tuzaklardan kurtulup Kur'ani ilkelere sarılmak demektir. Yol uzun, aşılması gereken dağlar yüksek olabilir. Ama unutmayalım, zorluklar başarının değerini artıran süslerdir. Hedefin zorluğudur insanı kahraman yapan. Sınavın zorlu olmasıdır kişiye dünya devleti, ahirette cenneti armağan ettiren. İmkansız, ancak inançsızların sözlüğünde bulunabilecek bir kelimedir. İman, imkandır. Hem de en büyük imkan. İmkansız kelimesini Müslüman'ın diline tercüme ettiğimizde, salih amel ve kulluk bilincini kuşanarak, Allah'a daha yaklaşıp, onun yardımını kavli ve fiili olarak daha çok istemek anlamına gelecektir. Başkalarının imkansız dediği şey, Müslüman için olsa olsa, biraz zaman alabilecek şey anlamına gelir. Nefsini, hevasını dizginleyip, hakka ibadet ve itaat gıdalarıyla benliğini güçlendiren, takvanın sağladığı imkanlarla Allah'a yaklaşıp, onun yardımına muhatap olan kimse için, ilahi emir ve tavsiyelerin hiçbiri zor ve hele imkansız gelmeyecektir. Ama en büyük engel, dış engeller değildir. Sahte kurtarıcılar, sahte halifelerdir engeller. Keşke Almanya'da işi çocukların evcilik oyununa benzeten işçilerin kağıt üzerindeki devleti hiç olmasaydı. Bağdadi diye biri ben halifeyim diye ortaya çıkmasaydı. İşidi bu kulaklarımız işitmeseydi. Hiç sahte İsa ve Mehdiler ortalığı doldurmasaydı. Cihat zannedilen terör olayları yapılmasaydı. İhlas gibi güzel kelimeler ihlassız kimselerce İflas ettirilmese, yıpratılmasaydı. Allah adı kullanılarak insanlar kandırılmasa, politikacılar dini istismar etmese, buna yeltenmeseydi. Sakın bütün bunlar sırat-ı müstakim yolcularının yolunu tıkamak için, yol kesen yolsuzların ve yolunu bulmak isteyen o yolun yolcularının insanımızı yoldan çıkarma yolu olmasın. İmtihan için yaratılan insanoğlu, denemenin gereği olarak bir takım yükümlülükleri yerine getirecek, bazı güçlükleri göğüsleyecek, bazı zor gibi görünen ibadetleri yapacak, nefsinin çok arzu etmesine rağmen sınavın bir gereği olarak bazı dünyevi isteklerinden vazgeçecektir. Kolaylık-zorluk kavramı psikolojik ve sübjektif bir kavramdır. Bazen pek basit ve çok kolay görülen bir şey, bir insan için dağları aşmak kadar zor gelebilir, bazen de çoğu insan açısından, çok zor kabul edilen bir şey birine kolay gelebilir. Bunlar her şeyden önce kalpleri elinde bulunduran Allah'a ait bir tasarruftur. Tabi bu rastgele olmaz. Bunun da bir ilahi kuralı, sünnetullah dediğimiz Allah tarafından konulmuş bir ölçüsü vardır. Muhakkak zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yine zorlukla beraber bir kolaylık. İnşirah 5. Kim takva sahibi olur Allah'tan korkarsa, Allah ona işinde kolaylıklar verir. İnsanlara emri bil maruf ve nehyanil münker yapan, onlara öğüt veren kişileri Allah en kolaya yöneltip onda başarılı kılacaktır. Ala 6 ila 9. Bu konudaki ilahi sünnet, iman, takva, infak konusunda görevini yapanlara kolaylığın ihsan edilmesidir. Leyl 5-7. Kim cimrilik edip vermez, kendini zengin sayıp hakka boyun eğmez, en güzeli de yalanlarsa, o da ilahi kudret eliyle en zora yönetilecek, yöneltilecektir. Leyl 8-10 İman cesarettir. Takva sahibi olmak, güçlü olmaktır. Mümin inanır ki Allah zoru kolaylaştırır. Gerekirse kolayı da zorlaştırır. Bütün bunlar ilahi hikmet ve sünnetullah dahilinde ortaya çıkar. Hayattaki zorlukların kolaylaştırılmasının adı İslam'dır. Şeytan olumlu bir şeyi terk ettirmek için onu zor gösterir. İnsan zordan kaçmaya meyillidir. Ama bu şeytani oyuna gelmeyen nice insan sebat ve ısrar ederek başarılı olmuş, bir zamanlar kendisinin veya başkalarının zor dediğinin hiç de zor olmadığını anlamış ve ispat etmiştir. Mehdi'yi bekleyen insanlar çözümü Hazreti İsa'nın gökten inip kendilerini kurtarması olarak görüp görevlerini kuşanmaktan kaçanlar bilsinler ki kurtuluş aralarından bir önder, imam, halife çıkartıp onunla birlikte Kur'an'ın emrettiği şekilde cihad etmekle mümkün olacaktır. Sünnetullah budur. Böyle bir, de, böyle bir lider namaz imamı gibi toplumun önünde gerisinde değil dünyevi riskin en büyüğüne talip olacak şekilde ve toplumun kardeşi olarak içlerinden biri olacaktır. Hicret örneğindeki büyük önder gibi gemiyi en son terk eden kaptan olmayı seçecektir. Tek başına ümmet olmakla birlikte aynı zamanda insanlara imam, önder olan İbrahim gibi putlarla ve putçularla mücadelenin bedelini gerekirse ateşe atılarak ödemekten kaçınmayan, çekinmeyen birisi olacaktır imam. Takıya yapması, bazı ruhsatları kullanması caiz olmayan, Müslümanların izzet ve onuruna halel getirmeyen, çok net olarak ilahi mesajı insanlara ulaştıran Örnek şahset, şahsiyet olacaktır lider, halife. O öne geçip yürüyecek, arkasından ümmet yürüyecektir. Hilafet bir şiardır, bir semboldür Müslümanlar için. Hatta namus ve izzet meselesidir. Tüm işgal altındaki şehirlerimizin, tüm ülkelerimizin ve Müslümanların, hatta diğer din mensubu mazlumların kurtuluşu için, dünya ve ahiret nimeti için vazgeçemeyeceğimiz bir paroladır bir işarettir ee, Kurtuluş işareti İslam devleti hilafet İpi kopan tesbihim dağılmış tane tane acı ama tesbihim hani nerede imame evet sevgili müminler ee, nice görevlerimiz yanında e, yönetimin İslamlaşması dolayısıyla tüm dünyada Allah'ın hükmünün icra edilmesi anlamında İslam devleti için gayret sarf etmek hepimiz için boynumuza borçtur sadece bireysel ibadetlerle yetinilen bir din değildir dinimiz Allah'ın hükmünü hem kendimizde hem tüm toplumda icra etmeye çalışmanın adını İnşallah ihya edeceğiz. Ee, yarınlar bizim mezarımıza tükürmeyecekler. Bize dua etmiş, örnek almış olacaklar. Helâ inne ehsenel kelam ve eblan nizam kelamullahil melikil azizül alim. Kima kâlellahu tebaraka ve teâlâ fil kelam. Ve izâ Kur'an festimî'û leh ve ensi'tû lâ turhamu.